Diyenler, iyi pazarlar, umarım bir iyi bir hafta sonu geçiriyorsunuzdur. Ben dünden beri baya heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım? Çünkü bugün Demir Demirkan'la sohbet edeceğim. Yani bu sohbetin zevkine varacağım. Siz de bizimle olun. Umarım siz de zevkle bu sohbetin bir parçası olursunuz. Demir'ciğim hoş geldin. Merhaba Duman abi, sağ ol. Hoş bulduk. Evet. Emin ol hakikaten seninle sohbet etmen ayrı bir tadı var. Ve o tat içerisinde... Yaşamım daha anlamlı yani yiyecek, tuzu, biberi falan hepsi yerli yerinde, iştahım var yani. Süpersin ya <gülüyor> teşekkür ederim sağol eksik olma. Şimdi ıı, bazı zamanlar ben kendimi görüyorum. Yani hayatında şevk oluyor bazı zamanlarda artık grip oluyor nedir bilmem nedir falan filan kalktığınızda Duygun var yataktan çıkmak istemiyorum falan böyle oluyor mu bazen sana da? E, oluyor yani genelde oluyor <gülüyor> ne yalan söyleyeyim e, ya motivasyonu bulmak her zaman kolay olmuyor benim için e, yani hani e, bir şekilde bazı insanlar vardır yataktan böyle bir şevkle kalkar bir iştahlı güne başlar falan e, zannediyorum e, çok farkında olduğun zaman fazla şeyin hani içeride uğruna yapmak için e, çalışmak için bir şeyler bulman gerekiyor e, çünkü hani bir şeye verdiğin değer ee, onu değerli kılıyor ya, yani kendi evet. içinde bir öz bir değeri yok. Senin ona verdiğin değer e, geçerli. Onun için bir şeylere değer vermek gerektiğine inanıyorum Onlar motive ediyor beni. Evet, evet. Anlatabiliyor zannederim bu üreticiliğinin, e, şevkinin, e, ürünün e, anlamıyla ilgili bir şey. Yani anlamı da hani dışarıdan aramamak lazım. İçinde bir anlam ifade etmesi bence mantıklı oluyor çünkü. E, Deminki değer konusundan bahsederken kendi içinde değeri olmadı bir, kendi içinde de bir anlamı olmuyor. Ee, bir sürü e, olgun. Ee, ona senin kattığın anlam onun değerini arttırıyor ya da düşürüyor ya da senin için anlamsız gelen bir şey başkası için çok anlamlı gelebiliyor ya da tam tersi. Ee, dolayısıyla hani özellikle dinleyicinle, seyircinle ya da işte e, irtibata girdiğin insan topluluğuyla ortak bir anlam ve değer ee, üretebilirsen bence onlar sabah yataktan evet. kalkmana biraz motive ediyor. Evet. Seninle ilgili düşündüğüm zaman Demir'ciğim ben e, bir yandan e, duygularımın farkındayım. Bir tarafım da sorguluyor niye bu duygular içerisindesin diye şöyle bir şey keşfettim. Yani e, ve bunu sana söyleyeyim bu sabah böyle keşfettim ve e, yapmacım Polat doğru da bunu paylaştım. Yeni paylattım. bir şey mi keşfettin? Kendim için bu yeni bir şey çok önemli keşfettim. bir şey ya. Ne evet diyeyim? aynen. Şimdi Niye bu kadar heyecanlıyım falan derken, böyle insanları böyle gruplandırdım kafamda. Bazı insanlar var, e, hakikat arayışını sonlandırmış, buldum diyor abi. Hayatın geri kalan kısmı bu bulmuş oldukları hakikati korumak ve yaymak için geçiyor. Hı hı. Bazıları sadece koruyor, bazıları yaymak için. Onun için o dernekler çok önemli, ee, her evet, neyse anladım. o kulüpler çok önemli falan. Bizim hakikatimiz diğer hakikatleri döver evet. e, tavrı içerisinde. Ve bunu ben radyodada, televizyonda da sık sık görüyorum. Yani farklı hakikat kulüplerindekiler birbirlerine giriyorlar. Ortaya çıkan sadece kavga, başka bir şey yok. Şimdi başka bir grup var ki o grup gruptasın sen, evet sen onu görüyorum. Hakikaten arayışı önemli. Keşfediyorsun fakat yolculuk bitmiyor. Ondan dolayı bir, bir dernek yok. Farkına varışlar var ama bu muhteşem evrenin gizemleri o kadar fazla ve senin anlayışının sınırlarının farkındasın ki o güzemin yoğunluğu içerisinde bir macera duygusu içerisinde yolculuğa devam O kadar ediyorsun. romantik anlattın ki yani ben böyle anlatamazdım açıkçası. Bayağı hani bunu çok sanatçı gibi anlattın sen. Ee, evet. Yani teşekkür ederim de. Bu yolculuk içinde görüyorum seni. Ee, bu şeyden oluyor olabilir Doğan abi. Ee, yani müzisyenlikten oluyor olabilir. Yani bir, özellikle bir enstrüman çalmayı öğrenirken, gitar çalmayı öğrenirken mesela hiçbir zaman o bitmiyor. Yani bir çalıyorsun, tamam artık ben virtüöz olduğum gibi bir sınırı yok bunun. Ee, galiba bu bilinç altında hayatı da böyle yaşamaya e, eş değer geliyor. E, dolayısıyla hani o öğrenme, insan olarak, yani gitarist olarak büyümek, gelişmek var. Bir de insan olarak büyümek, gelişmek var. E, sonuçta bir şeyleri idealize edip de son noktayı koyduğun zaman e, orada bir... Bence bir kısırlaşmaya giriyorsun ve yeni şeyler üretemiyorsun açıkçası, kendinde küçülüyorsun. Bu da pozitif bir yön değil bence, negatif bir yön, yani geri ne? gidiyorsun. Ve ben seninle konuşurken, senin daha önce düşünüp hazırladığın kalıplar değil, o anda süreçlediğin şeyleri duyduğumu farkındayım. Doğru. O zaman böyle işte son derece otentik gerçekliği olan, kendisi olan, Ondan dolayı, böyle bir heyecanım vardı, böyle o sohbetin tadı, oradan oh, geldiğini keşfettim. Ver. Şimdi, ee, o zaman dedim, neler konuşayım, neler, bu fırsatı yakalamış. <gülüyor> <gülüyor> neler konuşayım, neler derken, bu affetme konusu geldi mesela. Ama zor sordum. Evet, Burada yani bir kere önemli değil evet. ee, Ya affetme konusu geldiği zaman bir tane hakikaten e, yazılı bir şey vardı ee, özellikle bu 9-11 olaylarında Amerikanın ikiz işte uçaklar çarptı ve yıkıldı ondan sonra bu affetme konusunda bir şey okumuştum yazı okumuştum ee, bunu nasıl affedeceğiz diye yani hani eğer içinde bir affetme duygusu varsa bunu nasıl affedeceğiz ve kimi affedeceğiz ortada affedecek yani bir kişi ya da bir, bir şey yok bilmiyoruz da nasıl olduğunu bu işin ee, ama orada kaybedilenler var. Şimdi o kaybedilenlerin... Ee... Karşılığını biz kimden alacağız ya da kimi affetmemiz gerekiyor konusu önemli gerçekten ya benim evet. affetmek deyince nedense aklım oraya takılmış durumda. Evet. Ee, tabii ki ülkemizde de bir ton şey var hani nasıl affedeceğiz geçmişi kendimizi e, geçmişte düşman saydığımızı şimdi nasıl dost olacağız tekrar barışı nasıl yaratacağız falan konuları var yani evet. e, zaman her şeyi tedavi ediyor bazı şeyleri de tedavi etmesi güç oluyor evet. ee, bunları aslında zaman değil biz tedavi ediyoruz biz affediyoruz evet. biz Evet bu konu kapandı, böyle bir şey var ve biz daha büyüyüz bundan deyip bir üst seviyeye çıkabiliriz niyetiyle affediyoruz aslında bakarsan. Evet. Bence affetmekte bir niyet var. Affetmenin niyeti, sen tamam ben senden daha büyüğüm artık seni affediyorum gibi bir af değil ki bu. Yok. İnsan olarak daha nasıl genişleyebiliriz, büyüyebiliriz ve bir üst düzeye nasıl çıkabiliriz diye affediyoruz bence. Evet. Motivasyon bu bence affın arkasındaki. Katılıyorum, o niyeti keşfetmek çok önemli. Evet. Çünkü af gibi görünen bazı şeyler manipülasyon oluyor aslında. Hem manipülasyon oluyor hem de karşındakini affettiğin insanı küçüm, küçümsemek de oluyor. Bu çok riskli bir durum bence, ego'nun bir oyunu bu bence. Ego kendini her zaman üst bir kurtar daha kurtarmaya çalıştığı için, üst tarafta görmeye çalıştığı için, karşıdakini baskılamaya çalışıyor. Çoğu af bence bu baskılamanın ya yani bir baskılama aracı bence, öyle söyleyeyim. Bilmem anlatabildim mi? biraz Çok Kesinlikle. O zaman aslında affetmiş gibi görünüyorsun ama bir strateji yaratmış evet, olursun, manipüle mi? ediyorsun. Sorunu çözmüyorum. Hiç çözmüyorum. Daha aydınlık bir gelecek yaratmıyor. Aynen. Belki sadece geciktiriyor. Fırsatını bulup yeniden evet. tekrar ediyor. O zaman da diyorsun ki Bak, affetmiştim. Bak görüyor musun? Bir daha affetmeyeceğim falan şeklinde falan. bir tavır içerisinde evet, oluyor. Evet. Bir de onun sorumsuzluğunu alıyorsun tabii. Evet. evet. Ee, şimdi e, Bununla paralel aklıma gelen sorulardan bir tanesi de kabul etmek konusu. Ee, bu kabul etme konusunda yani bu çok önemli kavramlar olarak geliyor bana. Yani kendini kabul etme durumu var. Senle bir şey paylaşmak istiyorum bu konuya girmeden önce. Benim bir arkadaşım var Antalya'da. Mehmet söylemez. 18 yaşında bir kızı var. Şimdi Mehmet geçmişte işte çok kilolu, sigara içen, sorumsuzluk alan falan filan birisi. Ondan sonra ben sonradan mücadele etmiş, bunlardan kurtulmuş ve e, bir oğlu var, 16 yaşında işte kızı da 18 yaşında böyle konuşurken işte geçmişine verip değiştiriyor böyle kızılıyor ki baba öyle konuşma diyor. Ne var kızım diyor işte diyor, şişmandım diyor, sigara içiyorum. Baba öyle konuşma diyor. Yoksa diyor, geçmişin sana küser diyor. Ne acayip bir 8 ya. yaşında. Hocam durak kaldım diyor. Öyle mi kızım diyor. Evet baba küser diyor. Şimdi, <gülüyor> müthiş bir şey. O yaştaki algı ne kadar açık değil mi? Farklı mısın? Evet. Yani? Bayağı hani üstü kapanmamış... O kadar özgür bir algı var ki orada ne inanılmaz bir şey bu 6-8 yaş, yaş arasında her şeyi net, kendi gerçeğiyle görebilmek evet. müthiş bir şey gerçekten. Evet ve burada bir bir tür kabullenme şeyi veriyor, ipucu veriyor cihaz yani. Geç bir de kabul etmezsen geleceğini inşa edemezsin gibi falan bir mesaj görüyorum sanki burada. Evet ne acayip. Ben şöyle ben bir sınırı kabul etmek taraftarıyım hani insan kendi limitlerini görmesi lazım. Limitleri esnetmemeden bahsetmiyorum ben Tabii ki Limiti bir ileriye atmak, limiti aşmak falan gibi e, Yönler olabilir ama Limiti bilmeden limiti aşam yani her şeyi ben yaparım ben süpermenim falan gibi sendrom hiçbir işimize yaramıyor bizim yani limitimizi bilmemiz gerekiyor yani. e, Limiti bildiğin zaman O evrenin içindeki e, Opsiyonlarını Olasılıkları daha iyi kullanabiliyorsun Bu çok garip bir dinamik hatta ee, Tanrılar Okulu diye bir kitap var onun e, yazarıyla en son e, bir ay önce neredeyse bir sohbet ettik. O, bu limitler hakkında konuştuk onunla. Ee, i̇nsan kendi limitlerini görüp e, sıradanlığını bir şekilde e, kabul ettiği takdirde o sıradanlığın içinden bir dahi yani bazı fikirler çıkar gibi bir laf etti. Çok enteresan bir fikir bence. Ee, yani sen aslında kendini kabul etmediğin zaman tam olarak tanıyamıyorsun. Çok garip bir şey bu. Tam tanımadıkça da bütün opsiyonların ortaya çıkmıyor. Yani ben Demir'in sınırlarını bilmezsem Demir'in içinde ne kadar var, neler var, ne opsiyonlar var bilemiyorum tam olarak. Onun için önce sınırları tarif ediyorum, kabul ediyorum. Tamam aşarız başka mesele ama o sınırların içinde tam olarak ne var onu bir keşfetmek gerekiyor sanki. Evet. Çok önemli. Ee, bir buluşmamıza da seninle konuşmuştuk Demir'ciğim. Öfke konusunu falan. Senin öfkeni kabullenmekle ilgili evet. e, bir hikayen var mı? Yani abi ben öfkeliyim burada bir öfke var diye böyle bir kendime Onun hakkında albüm var. var işte Doğan abi. <gülüyor> öfken ve <gülüyor> ben diye bayağı şarkısını yazdım, single'ını çıkarttım. Evet. Ee, yani bu, bu ciddi bir konuydu benim için. Daha önce de konuşmuştuk zaten. Evet. Ee, ve bir yakıttı bu benim için. Öfke gerçekten bir... bir üzerine bir şeyler kurguladığım bir olguydu benim için. Kullandığım evet. bir şeydi. Evet. Evet. Ee, ama artık o çok bitirmiş, evet. Bak aklımdan çıkmış gitmiş. Çok acayip. Evet. Öfke var hala ama öyle bir öfke değil. Değil. Öyle bir öfke değil. Yani yıkıcı ve e, yakıt olarak kullanılan bir öfke değil. Evet. Benim savaşçıda referansta bulundum. işte Carlos'un hocası olan Kızıl kızılderili bilge kişi Hoan evet, evet. der ki ee, herkes yargılayabilirler yargılama çok kolaydır. yargıladığın zaman insanların kötü tarafını ortaya çıkarırsınlar senin karşında duran en önemli e, bu kabul etmen gereken yani challenge kebeslik kullanıyorlar da sana meydan okuyan şey insanları kabul etmekten geçecekler göreceksin, kabul edeceksin ve ondan sonra hmm. yaşam dansı başlayacaklar. Hakikaten ben kendimde görüyorum. Yani enteresan bir şey. Nereden geliyor bilmiyorum artık besbellik zemininden geliyor. Bakıyorum bazısına, kimisine diyorum işte ayı gibi herif diyorum, şu bilmem ne. İçimi bir yokluyorum. Ulan ne kadar yargılamalarla doluyor. Şunun yüzüne bak, şunun burnuna bak, şunun bilmem kalçasına bak, şunun bilmem nesi falan filan şekli. Ve ben şahsen kendimi görüyorum şu anda. Hakikaten aa İnsanları, hani dedin ya sınırlarını gör, kabul et ve ondan sonra ne yapılacaksa başlar çıkmaya İnsan ilişkilerimde o insan kardeşe merhaba deme hadisesi halen devam eden bir konu benim için Bence bunu herkes yapıyor yani e, hani, bu, bir, Bunun da deminki konu gibi bir artık ben bunu açtım gibi bir sınır olacağını düşünmüyorum yani, Hayatın içerisinde zaten gelişen bir e, yetenek gibi geliyor bana insanları kabul etme, kendini kabul etme. Artık ben insanları böyle kabul ettim. Bence böyle bir sınır yok. Yani bu yetenek gelişen bir yetenek. Çünkü insan çok fazla insan var. Çok fazla parametre ve olasılık var. Yani git gide başka başka şeyler kabul etmek zorunda kalıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bir de bunu yaşıyorsun değil mi? Bunu bayağı yaşıyorum. Çünkü yani benim konumda özellikle çok fazla insanla bir aradayım ve etkileşim içerisindeyim. insanlar. Dan bir beklentin olduğu zaman bir sorun çıkıyor. Yani o beklenti bir ön yargı yaratıyor. Ön yargıda yargıya gidiyor ve yargıda insanları sevmemene kadar gidiyor açıkçası. Ve ben uzak kalayım gibi bir yere geliyorsun. Yani Bu süreç o kadar kendini patern haline getirmiş bir süreç ki çok oluyor. Sen bir o dönen tekere bir çomak sokmazsan eğer o teker dönüp duruyor. Sen beklentin oluyor, ön yargın oluyor, yargın oluyor ve geri çekiliyorsun. Aynı şey, aynı süreç devam edip duruyor. Ee, bence beklentiden önce karşıdakinin sana ne vereceğini, senin ona ne vereceğini ortaya bir koymak lazım. Yani ben bu işi bu adam yapacak ve yapacak bu adam bu işi yapacak ya da bu işi yapamayacak beklentisi zaten bir ön yargı. Ee, ya da birisinden, onun vereceğinden daha fazla şey bekliyor olmayı da e, önceden bilmek bence bir yetenek. Çünkü gerçekten bazen insanlardan çok şey bekliyoruz ya. yani. Evet, evet. Onu bir kendimize bir sormamız lazım evet. yani. o bizden de beklentimizin... Beklentimizin onunla ilgisi yok. Biz kendi çıkarımızı düşünerek öyle bir, evet. bir beklenti yani, kendine bir bakmak gerekiyor. Yani. Evet ve tahmin ediyorum bu oldukça... Aha diyorsun <gülüyor> çarklanacak çomak sokmak lazım. Evet bu dönen çarklara bir çomak sokmak evet. gerekiyor. Şimdi... Um... Bunu ben başka programlarımda, başka yerlerde kolay kolay konuşamam ama madem seni yakaladım. Şimdi diyor ki... ...Danoğan... ...insanın ölümünü bir tanık olarak kabul etmesi. Ya onun en büyük öğretisi zaten bu. Evet. Ölümün tanıklık yaptığı bir ortamda sen... ...küçük işlerle uğraşma ya Ve... Bunu duyduğum andan itibaren diyorsun ki şimdi ve şu anda. Evet, Küçük işlerle mi uğraşıyorum? Müthiş bir, bir felsefe bu. Ee, bu bence donan o Meksika hani batıdaki e, temsilcisi belki ama bu Zen Budizminde var bu. Var Ölüm mi? anını yaşama falan gibi. Ben bir uzak doğu kültürle ilgilenmiştim, felsefesiyle ilgilenmiştim. Ee, in, i̇nsanın kendi ölümünü, kendi yok oluşunu ve sonunu kabul etmesi şu anın değerini ortaya daha çok çıkartıyor. Ya bu negatif olarak yansımıyor insana. Nasıl öleceğiz, boş ver ya, olmuyorsun yani. Ya o zaman bu bir işe yarasın. Ne işe yarasın? Ben ne yapmalıyım? İstediğimi yapmalıyım. İstediğim ne? Neden istiyorum? Dışarıdan mı yaptırım var? Kendim mi istiyorum? Falan gibi sorgulara girdiğin zaman... Kendi içinde bir arayış başlıyor ve anı değerlendirmeye başlıyorsun gerçekten ve Küçük şeylerle, küçük işlerle uğraşmak, küçük sonuçlar beklemek, küçük hesaplar yapmak Artık seni tatmin etmiyor ölümün karşısında Ben bir konuşma yapmıştım orada da bir hata yaptım aslında ee, Bir sabah böyle bir şirket yöneticileri falan vardı kalkıp Ölüm hakkında falan bahsettim ama buz gibi oldu ortam bayağı feciz ya bir daha öyle bir şey yapmam herhalde ee, Şöyle girdim. Ya hepimiz öleceğiz biliyor musunuz? Hep bu konuşmaya gireceğim ama böyle girersen konuşmaya <gülüyor> olmaz. Ee, sonra toparlamaya çalıştım. Bir nebze toparladım da de iyi bir değil değildi. Yani. Ee, ama yani gerçekten insan kendi o son eşitleyici e, hep kafasında tutarsa şu anda yaptığı şeylerin ne kadar önemli olduğu çok daha fazla değer kazanıyor. Evet. Şu anda olduğu gibi bizim bu sohbetimiz ne kadar değerli bir şey üretiyoruz biz şu anda bazı sonuçlara gidiyoruz. Belki bizi seyredenler de evet ya falan deyip kendi hakkında bir sonuca varıyorsa zaten daha ne olsun? Yani bir sonuç var burada. Evet. Şimdi neden demir Demirkan'la sohbet etmek hoşuma gidiyor? Çünkü şöyle bir inancım var. Ayıp olur diye bir şey söylemez bu adam. Kafasına yatarsa kendini temsil ederse ve o anda onu kendisi olarak ifade ederse eder. Bu duygu her söylediğin sözü değerli kılıyor ve her sözün arkasında demir demir kan imzası oluyor benim için. Ve o zaman varoluşumu hissediyorum. Çünkü sen kendi yaşamında varsın. Böyle bir imza var. Tabi bu da bizi bir konuya getiriyor. Senin eminim çok Önem verdiğin ısrarla üzerinde durduğum bir konu. Özgürlük konusuna ama e, ben e, şöyle diyeceğim değerli izleyenlere e, özgürlük konusuna gireceğiz değerli izleyenler e, kısa bir aradan sonra. Değerli izleyenler konum Demir Demirkan sohbetimiz devam ediyor demeyeceğim. Senin yaşamının özetinde çok önemli bir kelime özgürlük. Evet. Yani bana öyle geliyor ki bir yere başka bir türlü bir şeyler koysalar ama diyecekler ki ki özgürlük olmayacak. Diğer hepsini vereceğiz. Benim bildiğim Demir kan sağ ol abi yemezler deyip <gülüyor> doğru söyledin. Onu ya. alacak. Ee, evet. Şimdi diğerlerinin ne olduğunu bilmiyorum tabii. Hani i̇stediğini koy diye erkefeye. Ee, özgürlük olmadığı zaman bir anlamı olmuyor başka bir şeyini anlatabilirim Onun için hani özgürlük hem kavram olarak hem de e, benim içimdeki özgürlük ve dışımdaki özgürlük. Yani dışarı yaşarkenki özgürlüğüm çok önemli gerçekten. Yani bir kavram olarak bence savunulması gereken bir kavram. Her şey her alanda. Yani sosyal alanda, politik alanda, ekonomik alanda her alanda cinsel anlamda da özellikle günümüzde ön plana çıkmış bir kadın konusu var ki hani o evet. cinsel ayrım konusunda çok ciddi bir özgürsüzlük var evet. ee, Dünyada var bir tek Türkiye değil yani dünyada çok çok uç örnekleri var bunun evet. ülkemizde de var O evet. ee, Onlar olmadığı zaman bu demin konuştuğumuz hani şu anın değerlendirilmesi değerli kılınması anı yaşamak gibi şeyler, bütün üretimimiz falan pek bir şey yaramadığını düşünüyorum. Yani ne üretiyoruz ki, özgürce yaşamadıktan sonra, bir nefes alamadıktan sonra ve e, yaşamını değerli kılamadıktan sonra ne önemi var yani açıkçası? Evet. Onun için çok savunulması gereken ve kazanılması gereken bir şey özgürlük. Hatta evet. kazandırılması gereken bir şey. Evet, çünkü ben şöyle görüyorum. Yani neden benim için önemli demir demirkanın özgür olması, özgürce kendini ifade edebilmesi? Şunu keşfetti. Sen özgür olduğun zaman ancak ben hayatımın anlamını bulabiliyorum. Kesinlikle Çünkü sen hayatının anlamını bularak benim gözümün içine bakıp bir şey söylediğin zaman orada bir anlam var. Aksi halde ben sana baksam ki ha şimdi işte efendisinin söylediğini söylüyor. Ezberlenmiş olan şeyleri söylüyor. Ee, bir şey yok ki. Ve işte orada ölümümün tanıtlığı içerisinde diyeceğim bu nasıl olsa öleceğim şimdi yani. Bütün ömür böyle geçse ne olacak? <gülüyor> Doğru. Bütün ömür böyle nöm nöm nöm nöm nöm nöm falan filan evet. geçse neticede ölmüş olacaksın. Ama benim var olmam için burada olduğuma göre neyse o var oluşumu ifade edebilecek özgürlüğüm olması lazım. O bakımdan kendimin özgürlüğü kadar senin de özgür olman için mücadele verebilmeliyim. Aynen bu. Bence bunu hem karşımızdaki için hem de bütün toplum için yapabiliyor olmamız lazım. Yani özellikle birey için yapıyor olmamız lazım. Zaten sen bunu yapıyorsun. Bütün seminerlerinde, kitaplarında falan senin böyle bir sonuç konun var. Yani varmak istediğin nokta bu bence. Yani ben çünkü senin Savaşçı kitabını okuduğumda bir özgürlük kazandım ben açıkçası. E tam adımları ben attım ama orada katalizör senin kitabında, senin fikirlerinde. E bu özellikle program bilinci bölümünde bahsettiğimiz hani ben bu işi öğrendim benim kural kümen budur deyip bir dernekleşme ideal ortam ideal fikir yaratma ve artık bundan sonra bu fikre dahil olanlar bu bayrağı taşıyacaktır fikri bu özgürlüğü öldüren bir şey bence. Aynen öyle. Ee, yani bu iki konu çok gerçekten önemli. Yani bir, çok büyük bir laf edeceğim şimdi ama şimdi <gülüyor> evet abi ben, e, bu, ben bu lafları ederim. ettikten sonra bana çok kızıyorlar ama ben yine edeceğim. Bu idealizm konusuna geleceğim. İdealizm gerçekten e, çatışma yaratan bir konu. E, yani idealist olmak ...bazı idealler prensip sahibi olmakla aynı şey değil bence. Yani prensip sahibi olmak yolun üzerindeki... ...raydır. Bir yere doğru gidersen ...idealist olmak bir varış noktasıdır ve o... ...varış noktası üzerinde bir bayrağa dekip... ...bizden olan buraya gelsin... ...olmayanlarda da her an her yerde... ...karşı karşıya gelebiliriz demek gibi geliyor bana. Ve bu özgürlük yaratmıyor aslında. Ee, ve o bayrağı taşıyan, o fikri taşıyan herkes... ...o kostümü giymiş olan herkes... ...demin dediğin gibi kendi laflarını değil... ...oradaki fikrin laflarını etmeye başlıyor. Bu dünyanın üzerinde... Çok yaşandı. Hala yaşanıyor. Çeşitli alanlarda yaşandı. Milliyette yaşandı, ırkta yaşandı, inançta yaşandı. Ya yani şirketler bazında yaşandı. O kadar fazla yaşandı ki artık bunun biz bir işe yaramadığını anladık, gördük. Bir türlü sıyrılamıyoruz ama. O sıyrılamamın nedenini çözmek gerekiyor. Bu insan zihninde olan bir e, kurgu bu. İnsan orayı açtığı zaman bu dünya üzerinde yaşamayı hak edecek ve bence de ancak öyle yaşayabilir. Çünkü şu anda gerçekten subnormal yaşıyoruz dünya üzerinde. Şu an normal bir hayatımız yok dünya üzerinde. Normal hayatı ben görebiliyorum, sen görebiliyorsun ama onu yaşayacak kadar özgürleşemedik. Bizim içsel özgürlüğümüz ayrı ama her bireyin içsel özgürlüğünün yarattığı bir toplam e, varoluş apayrı bir şey. Evet. Bunu ütopik olarak ortaya koyabiliriz, örnekleyebiliriz, kitaplar yazarız, filmler yaparız ama biz gerçekten bunu yaşayamıyoruz. Neden? O zihnimizdeki o kurguyu, o egonun kurgusunu Statikoy'u bir şekilde aşamıyoruz. Çünkü o durumu seviyor. Yani o durumun bozulması ona risk gibi geliyor ve biz bunu aşamıyoruz. Bence buralarda o özgürleşmeyi sağlarsak bireysel anlamda bu toplumda yansıyacak. Yani herkes çalışıyor buna. Herkes birçok insan çalışıyor. Evet. Bana sorarsan 40 yıl öncesine göre biraz daha özgürüz. Evet. Belki 40 evet. yıl sonra çok daha özgür olacak. Belki de parabolik yükselecek bu bilemiyoruz. Yani. Evet. Şimdi sen varoluşunla bunu yaşıyorsun ben görüyorum ondan dolayı e, benim gönlümde ayrı bir yerim var yani e, ondan dolayı bir yani bir sohbetimi tamamıyla o anlamda dalıp gidebiliyoruz. Ee, evet. e, bana öyle geliyor ki ya, pek anlamadığım için e, bunu temkin olarak söylüyorum sen bu varoluşu müziğinde paylaşıyorsun. Ee, bazı tohumları için de diyeyim yani tam olarak bunun müziğini yapmıyorum. Evet. Benim yaptığım müziğin ve şarkıların hala içinde çok daha temel, e, insani ve kötü anlamda söylemiyorum ama sıradan e, ortalama duygular var. Bunları kabul etmek zorundayız. Bunlar biziz çünkü. Hı hı. Yani bir ayrılık bize acı verir. Hı hı. E, bir birliktelik bize mutluluk verir. Bir aşk... Hı hı başka bir duygu yaratır. Ya bunlar aslında günlük ya da sıradan sıradan kelimesi Türkçe'de biraz şey negatif duruyor ama onu demek istemiyorum. Yani. Ortalık insanın günlük. olağan olağan yani. hisleridir. Yani. Ee, bu kabul etmemizin içinde olan bir şey ve bunların hakkında yazdığım şarkılar ama bunları değerlendirme eleğin, bunları süzdürdüğün elek ve kriterlerin eğer özgürce olduğu takdirde o yüzden tohumları var diyorum şimdi müziğin ve şarkının ve sözlerin. Ee, önemli olan bence yani illa tamam hepimiz çok özgürüz ha ben açtım süper işte ruhani müzikler yapmak değil bu günlük yaşıyoruz ya burada çay içiyoruz işte muhabbet ediyoruz falan acı çekiyoruz bazen paramız bitiyor bazen üzülüyoruz bazen bir yakınımız kayboluyor bunlar hepimizin hissettiği duygular evet. bunları biz göz ardı edemeyiz evet. yalnız bunları değerlendirirken ve bunu süreçlerken ve e, hayatı yaşarken bunu başka bir açıdan görüp e, başka sonuçlar yaratabiliriz evet. çok önemli bir şey bence ve ben böyle olduğundan dolayı daha da iyi diye düşünüyorum. Şey aklıma geliyor, neydi? Şimdi çocuk yeni yürümeye başlamış, elini durmak istemiyor. Annesi ya babası evet. tedirgin, bayıncığım ıh <gülüyor> diyor falan, yürüyor böyle sonra dönüp bakıyor nasılım diye. Eğer onu bırakıp gidersen arıyor, bulamayınca ağlıyor. Yani çocuğun verdiği mesaj şu. Elimi tutmayın ama orada durun, bana bakın. Bu birey olma, ait olma dengesi içerisinde yaşamı hakikaten sürdürmek lazım. Şimdi e, bence senin müziğinde de bu toplumun insanların ait olduğu yerler var. Oradan alıyor, oradan gondolaya biniyor. Ondan sonra ayrı bir rüzgar veriyorsun. Evet, evet, doğru. <gülüyor> ve yeni şeyler de görüyor ve bence böyle olması çok daha gerçekçi, doğal ve yaratıcı diye Kesinlikle. düşünüyorum. Tema olarak baktığında hani müziğin, şarkının konusuna baktığın zaman konularımız çok birbirinden ayrı değil bence. İnsan olarak aynı konuları paylaşıyoruz. Yani bizim duygularımız eş hem de öyle bir eş ki sadece Türkiye'deki toplumdan bahsetmiyorum ben. Bütün dünya üzerindeki temel duygularımız eş. Yani. Evet. Ya ben hani gene ülke sınırlarının dahilinde değil ben dünya üzerindeki total insanına bakıp konuşuyorum. Ee, yani hangi insan bir yakınlığı kaybettiği zaman üzülmüyor ki? Evet. Ya bu çok ya da hangi insan bir bebeği olduğu zaman sevinmiyor ki? Evet. Ya da kendi evladı bir başarı kazandığı zaman sevinmiyor ki? Bunlar çok evrensel duygular. Yani e, önemli olan o evrensel duygular üzerine ilişkiler yaratıp özgürlüğü yaratabilmek. Keşke bunu yani. Evet. Yapacağız bir arada umudum var benim Ben insana güveniyorum yani öyle söyleyeyim Evet çok önemli bir şey ya Söyle ben insana güveniyorum Güveniyorum abi yani Henüz bu güvenin karşılığını Geniş anlamda alamadım ama Hala inancım var bu konuda Gerçekten var Ben de güveniyorum evet. ve kesinlikle benim Günlerimin nasıl geçtiğinin Altında yatan temel inanç bu ben insanlara Güveniyorum evet. İnsanımıza güveniyorum, insanlara güveniyorum. Ee, şimdi ee, biraz senin üreticiliğinden bahsedelim. Ee, neler üretiyorsun? Neler ee, planlıyorsun? Yeni bir Heyecanların single, nerede? Doya Doya diye bir eski bir şarkımı tekrar düzenleyip Özge Fışkın'la düet yaptık. Evet. Ee, klip ve albüm çıkmış durumda şu anda. single, Maxi single olarak çıkmış durumda. Ee, klibi çok enteresan. Erika Janunger diye bir dansçı ve dizayner, tasarımcı bir e, İskandinav e, bir sanatçının bir klibinden esinlendik. E, yer çekimsiz ortam gibi gözüken bir klip çektik. Çok e, basit bir teknikle çektik ama yani sonuç çok etkileyici bence. E, burada çok acayip bir şey söyleyeceğim ya. Ben Erika Janunger'i tanımadım halde bir izin almak için ya da biz böyle bir şey yaptık demek için bir mail attım. Baya internet sitesine girdim info at baya dedim ki işte sayın erikajanunger sizin böyle bir videonuz var ve biz e, bu videodan esinlendik ve tekrar bazı sahneleri çektik. Biz dansçı falan değiliz ama böyle bir yer çekimsiz ortam şarkıya çok uydu. Şimdi tedirginiz etmiş çünkü çektik ve daha sonra izin alıyoruz. Kadın derse ki ya kardeşim ne yaptınız bu benim sanatım işte oradan aldınız falan derse yayınlayamayacağız bayağı e bu riski aldık bir şekilde ve ben yazdım karşılığında gelen mail o kadar inanılmaz bir şey ki ya o büyüklük ve kudurluk cool diyim hmm. e, o, o sanatçıya hayran ettiriyor insanı çünkü e, o hali sahiplenmemek yaptığı şeyden benim esinlenmiş onun ona verdiği mutluluğu öyle bir anlatıyor ki güzel. çok inanılmaz bir durum yani evet. e, bu çok sevindirici bir aileden bir şey. gibi gördü seni sanki sanatçı, sanatçı yaratıcı e, özgürlük böyle. yolunda giden bu çok inanılmaz. Yani bunun ülkemizde keşke daha fazla örnekleri olsa diye düşünüyorum. Çünkü bir şey ürettiğin zaman o ürettiğinin genel prensipleri aslında senden doğan şeyler değil. Senin yazdığın nota, çektiğin film tamam senin oluyor da herkes bir odayı yan çevirip bir klip, bir görüntü çekip sonra düz çevirince gerçekmiş ortam gibi gözükür. Kadının lafı bu. Ya Bunu ben keşfetmedim diyor. Bir odayı yan çek, düz çevir, burada anlatabiliyor muyum? Bu onu... Onun royaltiesini almıyor, onun telif hakkını almıyor. Evet. Bu çok önemli bir şey bence. Neyin evet. senin olduğunu bilmek. Evet. Um, um, evet. Bu doyurucu bir, var, bir var değil mi abi? Kesinlikle. Ya, çok hayran, hayran oldum yani. Gerçekten. Evet. Evet. Ne kadar? Ne bir ne büyük sanatçı yani, hani şey değil öyle. Bayağı bir kadın. Um, Televizyon medyasıyla falan girdiğin, gireceğin şeyler var mı? Ee, var. Yeni bir tane proje var. Ee, TRT Türk'te bir program yapıyorum. Başladık çekmeye ve e, enteresan bir şey. improvizasyon üzerine, doğaçlama üzerine. E, 30 dakika boyunca bunun 20 dakikası müzik olmak üzere bir konu üzerine bir improvize biraz da sohbet edilecek. E, bu konu e, Türkiye'deki etnik kökenler olabilir, nükleer e, enerji olabilir. Her bir Kadın program olabilir. için ayrı ayrı evet. bir konu başlığı var. Yani. Ee, bunun hakkında o Konuya e, özel seçilmiş konuklarla beraber bir sohbet. Hı hı. Tabii bunlar müzisyenler. Ve sonra da e, onların şarkıları ve beraber yapacağımız bir improvize. Bu konu üzerine ama. Hı hı. E, şimdi doğaçlamanın öyle bir e, şeyi var. Enerjik etkisi var. Hı. Çünkü o an o orada e, o konunun üzerinde yoğunlaştıktan sonra çalacağın müzik bir evet. kere oluyor zaten. Yani evet. bir anda bir resim çizmek gibi bir şey. Evet. O resimde o program olmuş oldu. Bu çok e, aslında yapmak istediğim bir şeydi. Bu teklif de bana TRT Türk'ten geldi. E, yapım teklifi. Çok güzel. Evet. Ee, ve yapıyoruz şu anda. Çok heyecanlıyız bundan. Çok güzel. Tabi burada da o davet ettiğin kişilere olan bir güven var. Yani o anda evet. kişilerin yaratabileceği, üretebileceği. Ben an'a güveniyorum Doğan abi açıkçası. Yani hani ağının getirdiği, emprovize çünkü hani felsefi olarak baktığında olan üzerine bir şey kurduğun için. Yani orada birisi iki çoma üst üste vursa bile onun üzerine bir emprovize... Yapılır, yapılmaz değil. O doğaçlama süreci gerçekten insanın o anda olması ile ilgili bir şey. Ya. Şimdi demin konuştuğumuz konu gibi. Evet, şimdi aklıma ne geldi biliyor musun? Bir gün bu programda yani seni yeniden davet ettiğim e, zamanda gitarın da şöyle bir keşede olsun. Biz böyle bir bir kavramı böyle konuşup konuşup gittiğimiz zaman ben de desem ki ya abi neredeyse onu nasıl dökersin şimdi falan. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapılır tabii, yapılmaz mı? Harika olur anne, müthiş evet, olur yani. Evet. Sıkıcı olabilir senin için evet. ya da dinleyenler için ama olur, <gülüyor> olmayacak bir şey değil. Yok, gitar dinlemek kolay şey değil. geliyor için. ki, ben, ben hissederim, kaparım gibime geliyor. Olur, olur, süper. Harika olur yani, evet. seve seve. Öyle bir şey yapalım. Şimdi, um, sorumluluk diye bir kavram geliyor aklıma. yani. Bana öyle geliyor ki e, benim bu ülkenin insanının hayatında e, keşfetmesi gereken sınırlar ve sorumluluk bilinci esasında e, sorumluluk almak konusu sorumluluk e, biraz böyle e, senden esinlenmeler e, almak istiyorum o sorumlulukla. Ya sorumluluk ben de biraz aşırı kaçabiliyordu bana biraz hani gerginlik yaratıyor benim üzerinde çünkü. E, çok fazla hayır diyen bir insan değildim ben hayatım boyunca. Ben yani bir sürü şey yapabilirim diye alıp sıraya dizip onların da sorumluluğu alıp işte kendimi öldürene kadar uykusuz falan onları yaptığım dönemler oldu. Sonra bunun nasıl aslında doğru dürüst yapılacağını anladım. Ee, hayır diyorsun, almıyorsun yani sorumluluğunu. Pardon sonuç e, seni zorlayacak bir şeyi Üst üste koyup yaptığın şeylerin değerini düşürecek ya yani işte e, kalitesini düşürecek şeyler yapmamaya başlıyorsun ve hayır demeyi öğreniyorsun. Çok Bir önemli. ikinci öğrendiğin şey de e, self disipli kendi disiplinin yani o zaman içerisinde bunları sıraya dizmen. Birisinin bitirme vakti geldiğinde bitirip diğer projeye geçebilmen evet. Kafan hala oradayken öbür projeye yönlenebilmen gün içinden bahsediyorum yani evet, evet. Yani hepsinin deadline aynı günse bunların evet. Dört tane projende varsa evet. Birini bitirip birini yapamıyorsun hepsi aynı anda yürüyen dört kanallı bir şey gibi dört, e, Şeritli bir yol gibi diyeyim evet. e, Hangi şeritte olacağının planlamasını adam gibi yapıyor. bunu uygulayabilme e, Yeteneğini kazanıyorsun zaman içerisinde Ve O Şekilde kafanda bir şeyler değiştiriyor bazı e, fikirler seni geliştiren fikirler oluyor uyguladıkça. Bu da onlardan bir tanesi. Evet. Ama en acısı da sorumluluğuna aldığım bir şeyi adam akıllı teslim edememek. Başıma gelmedi değil. Öyle mi? geldi Geldi. Evet. Ee, özellikle kendim için başladığım projelere geldi. Çünkü başkasına verdiğim sözleri yerine getirmek için sorumluluğun sonuna kadar alıyorum. Kendi projemde kendim karşı sorumluluğunu biraz daha hani şey boş bırakabiliyorum ve dolayısıyla çıkan şey beni mem memnun etmeyi biliyor açıkçası. Anlıyorum. Böyle şeyler oldu ve bir daha onun için de hayır demeyi öğrendim yani. Çok önemli evet. o zaman evet'in anlamı anlama yani var Yani evet oldu. aynen öyle. Evet, evet, evet sarf etmemek evet. lazım öyle. Evet. Ee, son yıllarda çıkan eserlerden getirdim. Benim gönlümden geçen birkaç cümleyle her birisiyle ilgili bir şeyler söyleyebilirsen. Evet. Senin kameraya da gösterirsek veya ben tamam. göstereyim sen. Sen göster, ben konuşmam. Gerçek aklında konuşmamızı. Evet. Ee, bir DVD çekelim dedik ve bu DVD hazırlanılmamış olsun dedik yani olanı çekelim. Hı hı. Ee, ve bu turne olsun yolda geçen bir hikaye olsun dedik. Hı hı. Ee, ve üç konserlik e, bir turne hazırlandı Ege'ydi bu işte İzmir, Muğla ve Denizli olacaktı. Hı hı. Ee, ve onun tamamını çektik. Konserleri işte yolda neler oluyor. Hı hı. O, otobüs bozulmasından hı hı. konserin boş geçmesine dolu geçen konserden sonraki partiden işte hı hı. ne bileyim yemek yemeye kadar her şey var bu gerçek videosunda. Çok ee, güzel. Evet, yazılı bir şey çekmek istemiştik yani. Ee, yolun yarısı e, benim Bodrum'da yazdığım bir albüm ve işte 35 yaş yolun yarısından esinlenmiş, o dizelerden esinlenmiş bir isim. Ee, özellikle buradaki Hayyam esintisi çok fazladır, Ömer Hayyam e, evet. e, etkisi çok fazla bu albümde. Evet. Painted On Water'da Sertap'la beraber ortak e, bir projemiz, çok severek yaptık. Türkiye'deki, Anadolu'daki müziklerden, e, türkülerden esinlendik ve onu onları modern enstrümanlarla ve yeni İngilizce sözlerle yaptık Ve bu albüm Avrupa ve Amerika'da çıktı Türkiye'de de çıktı evet. Hala konserlerini yapıyoruz ikincisini yapacağız Evet, evet. Sertab'ı da çok özledim ee, <gülüyor> Buradan Sevgili Sertab'cığım umarım seyrediyorsundur Sana özel bir sevgi ve selam gönderiyorum Evet ee, Demir'cığım şimdi Bütün bu Sohbetlerin sonunda Ben Kendi içime baktığım zaman Diyorum ki Evet, iyi ki yani evet heyecanlanmışsın da gerçekten doğru heyecanlanacak bir durum olduğu için heyecanlanmışsın. <gülüyor> ee, ve şimdi benim aldığım notlar falan konusunda baktığım zaman program müsaade etse 3 saatlik sohbetimiz var abi devam edebiliriz. Var evet. <gülüyor> bir daha gelirim mi? Bir daha konuşuruz değil mi? yani çok tamam. şey değil yani, ee... bir programlık. Değil. Ee, i̇nşallah bu konuştuklarımızı e, Biz ileride çıkaracağımız İnsan sanat Sohbetler Kitabına da almak üzere Olur, olur evet, çok olur Önemli görüyorum Bu yaratıcılık yolunda Özgürlük yolunda Sadece sen yolculuk yapmıyorsun Seninle beraber Ben de yapıyorum Umuyorum Değerli izleyenlerimiz de yapıyor Dinleyenler de yapıyor Yolun açık olsun. Teşekkür Hoş geldiniz ve çok teşekkür ederim. Sağ ol edin. ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler önümüzdeki haftaki programda buluşmak üzere.